Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike ve nebiyike ve habibike ve halilike ve nebiyina ve rasulina ve habibina ve seyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'ina amma ba'd Bugün 26 Temmuz 2009 Pazar Tevhidin mühimmatlarından faydeler serisi dersimizin ilk dersi tevfik Allah'tan. İnşallah bu derse yeni başlıyoruz. Mevzuda belirttiğimiz üzere tevhidin mühimmatlarından faydeler serisi olarak inşallah. Bugün ilk dersi yapacağız. Tabi bu uzun dönemli bir ders. Allahu Alem e, ortalama 80-100 derslik ki bu iki seneye tekabül ediyor. haftada bir gün olmak üzere yaklaşık işlenecek Allah'ın izniyle. Tevhid hakkında faydalar vereceğiz burada. Tevhidin mühimmatları kısmından faydalar vereceğiz. Tamam mı? Tevhidin mühimmatları. Yani çünkü tevhidi meselelerde bazı tavsili meseleler var. Böyle ince dediğimiz, ince noktalar var. Onun dışında onlar meselenin, e, yani bizim meselemizin dışında bunlar. Tamam mı? Tavsili kısmı. Biz özellikle mühimmatlarından, herkesi ilgilendirecek mevzular olmak üzere, mühimmatlarından faydalar vereceğiz inşallah. Tabi bu faydalar, e, ilmi faydalar, önemli faydalar olacak inşallah. Tamam mı? Şimdi mevzumuz tevhid yani diğer bir tabirle akide, tamam mı? Şimdi bizim mevzumuz akide olunca ki bu zaten ehli sünnet alimlerinin adetlerindendir, özellikle sonradan gelenler. Mesela ilk gelen alimlerde bu yok. Sonradan gelen alimler mesela şey yapmışlar. Herhangi bir ilme girince mesela o ilmin ismi ne? İşte akide, fıkıh, tevhid vesaire. Geliyorlar hemen tutuyorlar. O kelimelerin ıslahı manasını anlatıyorlar, lügat manasını anlatıyorlar. Tamam ee, ve böylece bu ıslah ve lügat manası arasındaki bağlantı varsa nedir o bağlantı onu anlatıyorlar sonra meseleye giriyorlar. Neden? Çünkü e, meseleyi tasavvur etmek, yani e, hükme varmak meseleyi tasavvur etmekten geçer. Bu mantıki bir kaydedir ama şer'i olan mantıki bir kaydedir. Tamam mı? Şeratın Şeriatın nefretmediği bilakis kabul ettiği mantıki bir kaydedir. Mantık kitaplarında bunu görürsün. El hukm u ale şey fer <gülüyor> on an tasavurihi diye geçer. Bak bu çok önemli. Bu çok önemli. El hukm u ale şey fer <gülüyor> on an tasavurihi. Mesela diyelim ki sen bir şeye hüküm vereceksin. Hüküm vermeden önce ne yapman lazım? O meseleyin ne olduğunu tasavvur etmen lazım. Ki on, e, ona göre o hükmü veresin. Bilmediğin bir şeye hükmün verebilir misin? Veremezsin. Bu dinde de böyledir. Alimler buradan yola çıkarak bir kalıp vermişler bize. El hükmu şey ferun entasavvurihi. Bir şeye hüküm vermenin yolu o meseleyi tasavvur etmekten geçer. Tamam mı? O mesele o o meseleyi de tasavvur etmek için o meselenin önce içerdiği kelimeler ve o kelimelerin delalet ettiği manalar, o lafızların delalet ettiği manaların fıkk edilmesiyle ancak anlaşılabilir. Mesela alimler yapmıştır mesela imanı tarif ederler. Derler ki iman lügatte bu demek, ıslah da bu. Sa hemen karşı tarafa ne verdi talebelere? İman lugat da budur. Isılah da budur. Hemen ka e, talebenin kavasında ne oldu? Mesele tasavvur edildi. Yani işlenecek olan mevzu tasavvur edildi. İşlenecek olan mevzu tasavvur edildikten sonra artık ne olacak bu? E, artık içerine girilecek. Artık o içerindeki gerekli olan şeyler fıkh edilecek. O ayrı bir bu. Ala kulli hal. Biz şimdi nasıl ki dedik bizim bu mevzumuz tevhidin mühimmatlarından faydeler. Yani direkt e, bir başka bir tabirle akidenin mühimmatlarından faydeler. Mevzumuz akide olunca diyoruz ki o zaman biz akide ne demek lügatta, ıslah da ne demek akide. Tamam mı? Şimdi akide kelimesinin, akide kelimesi akide. Bak kaf kafdal harfleri köküdür. Bunun el-akdu denir ona. Tamam mı? Kökü. Akide kelimesinin kökü el-akdu. Şimdi mesela dersler, bu dersler olacak ki mesela Arapça bilmeyenler vesaire tamam mı? Dinleyecekler. Onların anlayacağı bir dilden konuşacak olursak tabiri caizse şöyle diyelim. Mesela gitmişler. Türkçe bir kelime. Bunun bir kökü vardır. Nedir? Gitmek. Değil mi? Veya işte e, adamlar. Bunun bir kökü vardır. Ne? Adam. İşte lar çoğul olarak gelmiş vesaire çoğul ifade eden bir lafız gibi. Tamam mı? Şimdi Arapçada da böyle. Akide kelimesi. Bir kelime. Başlı başına, kendi başına bir kelime. Ama bu kelimenin bir kökü var. O kök de ak'tan alınmış. Akede. El ayinu vel kafu ve dal. Ayin, kaf, dal harflerinden oluşmuş. El akt. Bunun kökü bu. Tamam mı? Hiç İslam akidesi yokken de akt kelimesi vardı. Araplar kullanıyordu bunu. Kur'an-ı Kerim'in önce de kullanıyordu. O zaman bunun bir manası vardı Arapların elinde. Yani akt dediğin zaman Arap'ın zihninde bir mana tasavvur eder. Anlar bunu. İşte o manaya biz lugat manası diyelim. Tamam mı? Lugat manası diyorlar. Sözlük manası veya diğer bir tabirle. İşte diyoruz ki bu akade kökü, yani akidenin kendisinden alındığı bu akade kökü, akt kelimesinin birçok manası var aslında. Çeşitli manasları var. Bunlardan en meşhurları mesela işte derler ki ve şed. Bu akt kelimesinin manalarından bir tanesi ve şed. Yani manaların nedir bu? Bağlamak. Muhkem yapmak, sağlam yap yapmak, işte bir şeyi kuvvetlendirmek, bağla bağlamak manasına gelir. Birinci manalarından bir tanesi o zaman neymiş? Ve şed. Ve şed ne bağlamak, kuvvetlendirmek, pekiştirmek manalarına geliyor. Tamam mı? Akt kelimesi bu. Yine manalarından bir tanesi el-ahd derler alimler. El-ahd demişler. Anlaşma. Akıt kelimesinin manalarından bir tanesi de neymiş? Anlaşma. Mesela bir insan tutuyor karşı tarafla anlaşma yapıyor. Mesela çira anlaşması. Veya e, işte savaş anlaşması. Herhangi bir anlaşma. Tamam mı? O anlaşmaya akıt denir. Türkçede biz kullanıyoruz. Akıt kelimesini kullanıyoruz zaten. Akıt. akit diyoruz biz daha çok. Değil mi? akit diyoruz ya akıt. Anlaşma. Yine akd kelimesinin manalarından bir tanesi de yani akide'nin kendisinden alındığı akd kökünün manalarından bir tanesi de el mülazeme demişler alimler. Yani işte bir şeye devam etmek bir şeye bir şey bir şey için lazım olmak manasında tamam mı mülazeme? Yine manalarından bir tanesi ettekit pekiştirme kuvvetlendirme manasına gelir tamam mı? O zaman akdın e, akt genelde bu dört e, mana üzerinde dönüp dolaşıyor. Tabi bunlardan başka da manaları var tamam mı? Ama bu dört mana üzerinde özellikle dönüp dolaşıyor. Bunlara dikkat edeceksin. Tamam mı? Şimdi bak. Madem ki tavsili olarak istedin bu dersleri. Bunların hepsini ezberleyeceksin. <gülüyor> Gülme. Tamam mı? Hepsini ezberleyeceksin. Bunların bak söylüyorum. ha. Bunların hepsini tek tek ezberleyeceksin. Ve bunların... E, yani bu ve buna benzer diğer kelimelerin lugat manaları gelecek, ıslahı manaları gelecek, ezberleyeceksin. Ezberlemediğin an dersi keserim, söylüyorum bak. Tamam mı? Heh. Anladın mı? Heh. Birincisi el ve veşşüd dedik. İkincisi, birincisi el ve veşşüd yani bağlamak. İkincisi el-Ahd yani sözleşmek, anlaşmak. Üçüncüsü el-Mulazeme. Bir şeye devam etmek, bir şeye lazım olmak, gerekli olmak. Dördüncüsü el Tehdit etmek, pekiştirmek. Tamam mı? Şimdi mesela bunları Arap dilinde örnek verelim. Mesela aktık kullanmışlar ve bununla akt kelimesini bir Arap kullanmış ve bununla dört manasından bir tanesi olan neydi o dört manasından biri? Dört manasından bir tanesi olan, evet ne demiştik he, ee, dedik ya bu dört manası, bu dört manasından bir tanesi bağlamak. Şimdi bunu Arap dilinden örnek verelim. Arap, Arap akt kelimesini kullanmış bir cümlede ve bununla düğüm bir, ipen, bir iple nasıl bir düğüm atarsın? Düğüm kastetmiş bununla bir cümlede. Mesela Arap bazen der ki, Akadel Hable der, bak akt kelimesi. habl de ip demek. Akadel Hable dediğin zaman yani ipe düğüm attı, ipi bağladı. Bak bu Arap, Arap e, Arapların cümle şahitlerinde bu mevcut. Tamam mı? Evet. Bunun işte fi fi fiili mazisi yani e, fi fi fiili muzahresi yaqid. Tamam mı? mesela Ala kulli Yani Akadel Hable dediğin zaman ne e, ipe düğüm attı yine ikinci manalarından bir tanesi ne dedik anlaşma sözleşme sözleşme mesela e, e, mesela e, dersin ki bu kabile ile bu kabile arasında akıt vardır dersin yani ne vardır anlaşma tamam mı dersin ki beyne Hazil kabile vatil Akın bu kabile ile bu kabile arasında akıt akit vardır dersin yani ne anlaşma Arap bunu mesela bu şekilde ne yapar kullanır bunun da e, yani akıt vardır yani ne vardır Ahd vardır, anlaşma vardır. Tamam mı? Mesela bu, bu e, bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de de mevcut. Ya eyyühellezine amenu evfu bil der Allah Kur'an'da. Bak ukud kelimesi, akt kelimesini kullanır. Ne der Allah? Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud. Maide suresi birinci ayet. Ey iman edenler, okudlarınızı yerine getirin. Yani anlaşmalarınızı yerine getirin. Bak akt kelimesi kullanılmış. Bunlar ne kastedilmiş? Anlaşma. Yine üçüncü manası olan mülazeme dedik. Tamam mı? mülazeme lazım gelme bir şeye devam etmek lazım gelmek manasına gelen mülazeme dedik. Tamam mı? Mesela dersin ki akade kalbehu aleş şey. Kalbini bir şeye ak Yani ne? Kalbini bir şeye lazımladı. Kalbin kalbi kalbinin olmazsa olmazı yaptı. Mesela bir, bir erkek tutar bir kızı aşık olur. Tamam mı? Bir kıza aşık olur. Arap buna der ki akade akade kalbehu ala şey bu kişi kalbini e, mesela der ki akade kalbehu ala hazil merah bu adam kalbini bu kadına aktetti yani lazımlaştırdı artık o kalb kalbinin bir lazımı oldu yani olmazsa olmazı oldu gibi tamam mı mesela hatta bu hadis şerifte de mevcut bak bu hadis şerifte de mevcut mesela müslimde hadiste diyor ki nebi saslem el <gülüyor> khaylum akudun fiin wasihi al Cümlenin siyah bakına baktığımız zaman bu cihat atları ile alakalı diyor ki cihat atlarının alınlarına dökülen saçlarında kıyamete kadar hayır makud olmuştur yani hayır lazım olmuştur hayır düğümlenmiştir manasında yani e, cihat atlarının alınlarındaki o saçlarında hayır lazımdır yani cihat cihat atlarında hayır vardır manasında tamam bak burada da akıt kelimesini kullanmış yine görüyor musun demek ki ak akıt kelimesinin ne kadar çok farklı farklı manaları var. Tamam mı? Yine ne dedik mesela? Akt kelimesinin manalarından bir tanesini dedik? Tekit. Te bir şeyi tekitlemek, te pekiştirmek dedik. Bu da dördüncü mana olarak vermiştik biz. Mesela kişi bir alışveriş yapar birisiyle. Tamam mı? Alışveriş yapar. Sonra bu alışverişi kağıt üzerine döker. Mesela ev alır. İşte günümüzde dediğimiz tapu. Tamam mı? Mesela tapu. E, bu adam evi aldığı zaman tamam mı? Bu alışverişe der ki mesela Arap. Akadel bey'a. Alışverişi akt etti. Yani ne yaptı? Tehkitleştirdi. Tapuya dökerek tehkitleştirdi. Mesela biz ikimiz Müslümanızdır. Birbirimize de güveniyoruz. Biz hiçbir tapuya bağlamadan da sen bana evi verebilirsin değil mi? Resmi olarak konuşmuyorum. Mülkiyet olarak konuşuyorum. Verebilirsin değil mi bana? Heh. Sen bana bu ev verirsin ben de razı olurum. Hiç tapuya da gitmemize gerek kalmaz. Resmiyetten bahsetmiyorum. Bak tekrarlıyorum. Tamam mı? Ee, böyle olabilir değil mi? Tamam bu normal bir alışveriştir ama sen tutup bunu resmiyete dökersin veya bir yazıya dökersin. Mesela Allah'ın Kur'an'da dediği gibi yazın mesela bazı şeyleri. Yazıya dökersin Arap buna der ki akdal bey, a. Alışverişi akdettiler bu iki kişiler. Yani ne yaptılar? Pekiştirdiler, tekitlediler. Çünkü bunu yazıya döktüğün zaman, şahitler getirdiğin zaman vesaire ne yaptın bunu? Alışverişi ne yaptın? Tekitledin. Tamam mı? O zaman demek ki bak. Şimdi biz akide diyoruz. Akide dediğimiz zaman bizim manam, zihnimizde canlanan manaya bak, saydığımız dört manaya bak. Ne alaka var dersin değil mi normalde? Halbuki birbiriyle tam bir alaka içerisinde bunlar. Neden? Bunu ancak şu şekilde anlayabiliriz. Akide kelimesinin ıslahi manasını söyledikten sonra, ki söyleyeceğiz birazdan, ıslahı manasıyla lügat manası arasındaki farkı, yani e, farkı diyorum, Lugat manası arasındaki bağlantıyı anlayacağız. Şimdi, akiden, akide kelimesinin manasını, ıslah, şey, e, lugat manasını bu şekilde anladıktan sonra diyoruz ki, akide kelimesinin ıslahı manası. Şimdi, el-ilmu indallah, ilim Allah'ın katında, akiden, akidenin ıslahi manasının üzerinde çok durmaya hiçbir gerek yok. Ve net bir şey de söylemek pek böyle hoş değil aslında. Tamam mı? E, bunun ilmi tavsilatı ileride gelecek. O yüzden kaba bir mana veriyoruz. Allah Azze ve Celle'nin Celle e, bizden inan, inan, inanma, inanmamızı istediği şeylere kalbini bağlayarak inanmak akidedir. Mesela Allah melekleri inanmamızı istiyor. Değil mi? Cibril hadisinde. İşte Resullere kitapları. Bunları istiyor mu? Senin de bunlara inanman ve kalbi onlara bağlamanın ismi akidedir. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi durum böyle olunca bak şimdi. Durum böyle olunca. Akidenin ıslahi manasıyla lügat manası arasında ne gibi bir bağlantı var? Çok bağlantı var. Tamamıyla hemen hemen %100 mutabık diyebiliriz. Akide ile ıslah manası arasında ne gibi bir bağlantı var? Şimdi bak, sayalım şimdi lügat lugat manalarını saydığımız dört tanesini. Mesela bağlamak dedik, anlaşmak dedik değil mi? Ee, i̇şte lazımlaştırmak ve pekiştirmek. Dört tane mana verdik. Şimdi... <gülüyor> Şimdi akidenin, akidenin ak İslam akidesinden bir mesele örnek verelim. Mesela diyelim ki, meleklerin varlığına inanmak. Tamam mı? Şimdi sen buna inandığın zaman, buna ne diyoruz? İslam akide. Şimdi baktığın zaman bu meleklere inanan insan kalbini ne yaptı? O mevzuya bağladı, düğüm attı. Bak o zaman birinci manası tamam. İkincisi ne yaptı? Sanki Allah'la ne yaptı? Bir anlaşma yaptı tabiri caizse. Yani ne manada? Ne manada? Allah'la bir anlaşma yaptı. Ne manada? Yani ben buna inanıyorum. Allah bizden ne almıştı kalû belâda? Akit almıştı zaten. Anlaşma. B Bensin Rabbiniz değil miyim? Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Biz buna inanıyoruz. Tamam mı? Ha. Bak ikinci manası anlaşma da bunun içinde. Sonra mülazeme, lazım kalma. Meleklere biz inandığımız zaman ne yapıyoruz? O bizim akidemizin, inancımızın olmazsa olmazı oluyor. Bir lazımı oluyor. Tamam mı? Yine tekitleme Sen kalbini ona bağladığın zaman kalp, kalpte asılda ne vardır? Tekitleme vardır. Sağlamlık vardır. Çünkü bazen kişi diliyle, inan, diliyle inandığını söyler ama kalbinde şüphe duyabilir belki. Tamam mı? Ha. Ama kalben hakikaten iman eden bir insanda ne vardır? tehdit olayı vardır. Bak gördün mü? Dört manası da nasıl birbiriyle bağlantılı. O yüzden Araplar demişler ki, bak şimdi. Araplar demişler ki. Şimdi, akide manasına baktığında Kur'an sünnette akide madde olarak yok. Şey, akide lafız olarak yok Kur'an ve sünnette. Gelmemiş. Allahu alem. Yani, eee bildiğimiz kadarıyla, tamam mı? Ne Kur'an'da ne de sünnette akide lafzı lafız, lafız olarak gelmemiştir. Akide lafzı ney? Lafız olarak gelmemiştir. Her ne kadar maddesi kökü gelmişse de. Kökü gelmiştir. Bak Kur'an'dan demin örnek verdik. Ey iman edenler ukutlarınızı yerinize getirin. Yani anlaşmalarınıza. Kökü gelmiştir. Akade kökü. Ama akide lafzı olarak gelmemiştir Kur'an sünnette. Ama ne zaman ki Allah bizden inanılması gereken şeyleri indir indiriyor, Araplar buna ne ismi veriyor? Bakıyorlar ki inanılması gereken şeye verilecek en güzel isim akidedir. Çünkü akidenin o kadar güzel manaları var ki tamam mı? Tam böyle inanılması gereken gereken şeylerle örtüşen bir şey. Tamam mı? Çünkü bakıyorlar diyorlar ki biz buna ne isim verelim? Şimdi Allah bizden bazı şeylere inanmamızı istiyor. Buna ne isim verelim? Diyorlar ki mesela şimdi sallıyorum tamam mı? Hani onların mantığıyla bak. Diyorlar ki ya şu akideye baktığımızda ne kadar güzel. İçinde bir sürü mana var. Şimdi akide kelimesinin manalarından bir tanesi bağlamak. E insan bir şeye inandığı zaman kalbini bağlamış oluyor. Akide'nin manalarından bir tanesi anlaşmak. E insan Allah'la anlaşmış oluyor. İnsan, e, tabiri caizse. Akide'nin manalarından bir tanesi lazım kılmak. E bir insan bir şeye inandığı zaman onu lazımlaştırıyor kalbine. Kalbinin olmazsa olmazı yapıyor. Yine akide'nin manalarından bir tanesi tekit. Bir insan bir şeye inandığı zaman kalbiyle onu pekiştirmiş oluyor. Tamam mı? O yüzden tutmuşlar bu olaya akide vermişler. Demişler ki İslam akidesi. Yani İslam düğümü. Yani İslam anlaşması, yani İslam lazımlığı, yani İslam tekidi vesaire. Tamam mı? Bunların hepsini anladık inşallah. Ve bunların hepsine kimine e, sünnetten, kimine Kur'an'dan, kimine de Arap dili edebiyatından, Arapların cümlelerinden bunların hepsine de bu dört manada teker teker misal verdik. Tamam mı? <gülüyor> manasını da e, anlattık ve ıslahla, bak şimdi ıslahla luhayi manası arasındaki bağlantıyı da söyledik. Tamam Burası anlaşıldı inşallah. Şimdi bak. Dikkat et bizim dersimizin e, şey neydi Gökçe bak. Tevhidin Tevhidin mühimmatlarından faideler serisi birinci dersimiz. Tamam mı? Tevhidin mühimmatlarından faideler. O yüzden dikkat et bazı mevzularda daldan dala atlayacağız. Yani bunu aslında daldan dala atlamak değil. Çünkü bu tevhidin mühimmatlarından faideler olduğu için dersin herhangi bir yerinde eee bir fayda seçip verebiliriz tamam mı? Bir fayda tutup seçip verebiliriz. Bu da normal. Çünkü mesela izlediğimiz usul de bunu gerektiriyor zaten. Tamam mı? Şimdi o yüzden şöyle bir ee, bab başlığı veya konu başlığı olarak şöyle bir şey anlatabiliriz. Bak şimdi. Şimdi İslam akidesi dedik değil mi biz demin? Şimdi dikkat et. İslam akidesi. Bak İslam akidesi. Bu bir isim. Peki, şöyle bir başlık atsak. İslam akidesi dışında alimler buna ne, ne tür isimler vermişler? Mesela bu inanılması gereken şeylere biz ne dedik? Akide dedik. İslam akidesi dedik. Peki buna bunun başka isimleri var mı? Alimler buna başka isim vermişler mi? Vermişlerse hangi münasebette vermişler? Değil mi? Mesela İslam akidesine neden akide ismini verdiklerinin münasebetini söyledik. Akide kelimesinin manasından kaynaklanıyor dedik. Peki bu olaya... Allah'ın bizden inanılması gereken şeylere. Yani bu olaya akidenin dışında başka bir isim vermişler mi Alimler Vermişler çok. Peki neden vermişler? Ne ismi vermişler? Tamam mı? Şimdi. <gülüyor> Diyoruz ki. E, ha, e, şimdi Sübhanallah aklıma bir şey geldi. Burası önemli. Buraya atlamam lazım. Şimdi bunu demin söylediğim konu başta olarak aklına tut oraya geleceğiz ama. Ondan önce şurası var. Şimdi biz dedik ki alimler buna akide vermiş. Tamam mı? İslam akidesi ismini vermiş. Yani akide kelimesini kullanmışlar. Şimdi madem ki akide kelimesini kullanmışlar bunu. Ve bunu da selef kullanmış. Ama kim bu selef? Kim kullanmış? Bunu da ispatlamamız lazım. Bunu da anlatmamız lazım. Ve dikkat et bu vereceğim malumatlar kolay kolay her yerde bu bulunmaz. Önemli malumatlar bunlar. Tamam mı? Bunlar önemli malumatlar. Düşün. Şimdi isim vereceğiz Allah'ın izniyle. Diyeceğiz ki bu isim İslam'da. Akide ismini ilk kullanan, ilk veren insanlar arasında, ilk veren insan olarak biliniyor Allahu alim. He, belki ondan önce yaşamış birileri vermiştir bizim ulaşamadığımız. Ama ulaştığımız kadarıyla, malumat edindiğimiz kadarıyla ilk bu ismi veren, yani bu mustalahı, akide mustalahını kullanan ehli sünnet selef alimlerimiz Ebu Hatimir Razi. Bunu ilk kullanan kim? Ebu Hatimir Razi, akide ismini, akide kelimesini ilk kullanan Ebu Hatimir Razi. 327'de vefat ediyor kendisi, Bak dikkat et kendisi 327 ve Allahu alem ilim Allah'ın katında İslam akidesi akide mustalahını ilk mustalahlaştıran mustalah olarak kullanılan alim İslam'da Ebu Hatim razi 327'de vefat ediyor. Ve kitap yazıyor ve kitabını şununla isimlendiriyor Aslu's-sunne ve itikadud-din. Bak itikat. Akide itikat aynı şeylerden zaten. Aslu's-sunne ve itikadud-din diye isimlendiriyor kitabını. Ondan önce hiç kitap yazan olmamış mı Akideyle ilgili? Olmuş ama bu ismi ilk kullanan bu Akide lafzını. Akide Mustolahını, tamam? Ebu hatimi al, sonra onu işte Ebu Bekir el İsmaili selef alimlerimizden takip etmiştir onu. O da kendisi 371'de vefat ediyor. Bak dikkat et, aralarında çok bir fark yok yani, tamam? Ee, ve o da kendisi de kitap yazıyor diyor ki İtikad e immetil hadis diye kitap yazıyor. Bak itikad kelimesi, hadis alim, hadis imamlarının itikadı diye isimlendiriyor kitabını. Tamam bak bu da çok önemli faydalarından bir tane. Sonra ona ona kim tabi oluyor? Meşhur İmam Lalekai. İmam Lalekai'nin tam ismi ne? Yani tam ismi derken meşhur ismi, he? Ebu Kasım el-Lalekai. Ebu Kasım Ebu'l-Kasım el-Lalekai İmam Lalekai meşhur alimlerimizdendir, muhaddistir. Hatta onun tercümesinde mesela bazı alimler onu hafız olduğunu vesaire söylerler. Tamam mı? Büyük hadis alimlerindendir. Ee, bu da kendisi 418'de vefat ediyor. İmam Lalekai Kitabını şöyle isimlendiriyor. Diyor ki Şerhu usul-i itikadi ehl vel cema'i. ehl -i vel cemaatin itikadının usulünün şerhi. Bak itikad ismini veriyor bu da. Tamam mı? Ee, ondan sonra Ebu Osman-ı Sabuni, yine Ebu Osman-ı Sabuni meşhur alimlerimizden 449'da vefat ediyor. Kitabını ne isimlendiriyor? Akidetu selef ve eshabul hadis. Hadis eshabı ve selef akidesi. Yani selef ve hadis eshabının akidesi diye isimlendiriyor kitabını. Dikkat et. Tamam. Yine Ebu Bekir el-Beyhaki, İmam Beyhaki meşhur. İmamul Beyhaki, Ebu Bekir el-Beyhaki. 458'de vefat ediyor. Kitabını nasıl isimlendiriyor? İşte bu İmam Beyhaki de 458'de ne dedik? Vefat ediyor. Kitabını el-i'tikadu ala mezhebi selef, ehli sünneti vel cemaat diye isimlendiriyor. Tamam mı? Yani ehli sünnet vel cemaat, eh, yani... el Sünnet ve cemaat ve Selef mezhebinin itikadı şeklinde isimlendiriyor. Tamam mı? Bu da kitabını. Yine aynı şekilde e, El-İmam El-Asbahani işte 535'te vefat ediyor. Kitabını isimlendiriyor El-Hüccah fi beyanil muheccah ve şer-akide ehl Sünnet diye isimlendiriyor. Görüyor musun? O zaman e, yani o zaman baktığın zaman e, bunu Selef alimlerimiz kullanmışlar. Ve bu selef alimlerimiz mutahhir selef şey mutakaddim selef alimlerimiz yani e, eski selef alimlerimiz tamam bunu kullanmışlar aralarında mutahhiller var vesaire bunu kullanmışlar ve bunu mustalahlaştırmışlar tamam bu akideyi şimdi demin nasıl sessiz ol söyle söyle söyle söyle selülerde sadece kullanılmıyor tam ee, değil bak şimdi hayır biz Tabii ki selefler dışında kullanılanlar olmuş. Mevzu o değil. Mevzu bunu ilk mustalahlaştıran kimler ve hangi tarihlerde gelmişler? Yoksa baktığın zaman günümüzde bile hala yaşayan selef veya selef dışı insanlar. Bunlar da artık bunu yani inanılması gereken mevzulara akide diyorlar zaten. Bunda bir sorun yok. Tamam mı? Mevzu bunu sadece selef kullanmış mı kullanmamış mı değil. Tamam mı? Şimdi biz selef akidesi okuyoruz. Ehli sünnet akidesi okuyoruz. Bizi ilgilendiren mevzuları alıyoruz, işliyoruz. Tamam, yoksa bunu tabii ki selef dışında e, işleyenler, yani e, selef dışında bunu kullananlar olmuş. Ama İslam'da ilk bunu kullananlar selef alimlerimiz ve bunu mustahlahlaştırmışlar. Tamam, Allah'ın Şimdi demin verdiğimiz başlıktan devam ediyoruz. Dedik ki, bak şimdi İslam akidesine akidesi hakkında kullanılan isimlerden bir tanesi akide dedik, bunu işledik. Peki başka isim kullanılmış mı? Kullanılmış. Tevhid demişler mesela. Mesela İslam akidesine ne demişler? Tevhid demişler. İslam akidesine tevhid ismi vermişler. Şimdi Allah kitabını indirmiş, Resul'e sünnetini beyan etmiş, tamam mı? Ve ina inanmamızı istediği bazı şeyler bize bildirmiş. Alimler bunu akide demişler, tamam mı? Ama sadece akide mi demişler yok, farklı isimler de vermişler. Bu isimlerden ikincisi de tevhid. Tamam, mı? tevhid ismini vermişler. O zaman diyoruz ki inanılması gereken şeylerin isimlerinden ikincisi ne? Tevhid. Tevhid lafzı. Şimdi tevhid vahhade yuvahhidu tevhiden alınmıştır. Vahhade bunun aslı. Tevhid kelimesi tamam mı? E, aslı vahhededir. Tamam mı? Vahhededir. Vahhade bir şeyi tek kılmak. Mesela dersin ki iza efradehu ve ce'alehu vahhiden. Vahhade dersin bir şeyi tek kıldığın zaman. Mesela dersin ki e, bu eve sadece Ömer girdi. Ömer'i bu eve girmekte ne yaptın? Tekledin, birledin. O zaman sen bu Ömer'i ne yaptın? Tevhid Allah'tan gayrısını bir şeye tevhid edebilir misin? Evet, edersin. Ancak bir şartla Allah'a has olan şeyler dışında. Tevhid birlemek bu sözlük manası. Dini manayla bir alakası yok şu an. Tamam mı? Onu Ondan bahsetmiyoruz. Tevhid o zaman birle birlemek. Şimdi ben desem ki örnek. Mesela bana bak Gökçe. Şimdi bir insan diyelim ki bu odaya girdi. Mesela kim girdi? Muhammed girdi. Sonra dedin ki... Ee, sen de tuttun dedin ki... Muhammed bu odaya girdi. Sonra... Ee, Tamam dedin ki Muhammed bu odaya girdi. Az önce birisi giriyor ismi Muhammed sen diyorsun ki Muhammed odaya girdi. Tamam mı? Sen şimdi Muhammed'e Muhammed odaya odaya girdi cümlesini kullanırken Muhammed'in bu odaya girmesinde Muhammed'i belirledin mi? Birlemedin. Neden? Çünkü senin Muhammed girdi demen Muhammed'ten başkası girmedi manasına gelmez. Tamam mı? Yani sen sen demedin ki sadece Muhammed girdi. Muhammed girdi dedin. Suslu. Belki Muhammed'den önce 10 dakika önce birisi girmişti. Tamam mı? Senin bu cümlenden e, is, nef, ispat var ama nefi yok. Tamam mı? Yani Muhammed'in girmesini ispat ettin ama bir nefi yok. Yani ne manada nefi yok? Başkasının girmesini nefiyetmedin burada. O zaman buna tevhid denmiyor. Ama cümleni şu şekilde kullansaydın, bu odaya sadece Muhammed girdi, o zaman bu odaya girişte Muhammed'i birlemiş oldun. O zaman tevhidde ispat ve nefi lazımdır. Bak, tevhitte bir şeyin tevhid olması için İki şeyi barındırması lazım. İki rüknü vardır tevhidin. İspat ve nefi. Eğer ispat varsa nefi yoksa tevhid değildir. Nefi varsa ispat yoksa tevhid değildir bilakis şirktir. Mesela dedin ki bak şimdi Türkçe cümle olarak veriyoruz. Diyoruz ki bu odaya Ahmet girdi. Şimdi Ahmet'in girişi cümlesinde yani Ahmet bu odaya girdi cümlesinde ispat var mı? Girme ile alakalı var. Ne yapıyorsun? Girme olayını Ahmet hakkında ispat ediyorsun. Ama nefi var mı? Nefi yok. Yani Ahmet'ten başkası girmedi şeklinde bir nefi yok. O zaman burada Ahmet'in girişinde ispat var ama nefi yok. Mesela Allah azze ve celle hakkında bunu söylediğimiz zaman desen ki Allah ilah. Allah'ı ilah olmada Allah'ın Allah'ı ilah yani Allah'a ilah vasfını vermende, Allah'ı ilah olarak e, zikretmende ispat yaptın mı? Evet, yaptın evet. Allah'a ama Allah'ı burada belirledin mi? Yok. Yani senin Allah ilahtır demen Allah'tan başka ilahtır yoktur manasına gelmez. Ama deseydin ki sadece Allah ilahtır ne yaptın bak hem ispat var hem nefi var. İlahın Allah Allah hakkında oluşunu ispatladın ve Allah'tan başkasının ilahlığını reddettin. Hak olan ilahlığını ne yaptın? Hak olan ilahlığını özellikle vurguluyorum reddettin. Aynı bu Muhammed'in giriş olayında da böyle. Desen ki Muhammed girdi ispatladın Muhammed'in girişini ama buna tevhid denmez. Çünkü nefi yok. Çünkü birisi şöyle düşünebilir. Belki beş dakika önce birisi de girmiştir. Ama desen ki bu odaya sadece Muhammed girdi. Veya bu odaya Muhammed'den başkası girmedi. Ne oldu? Muhammed'e girişi ispatladın ve başkasının girmesini ne yaptın? Nefret ettin. İşte bu da tevhid. Bu. O zaman tevhid kelimesi birlemek, bir şeyi tek kılmak. Herhangi bir olayda tek kılmak. Bu dünyevi olayda olsun, dini olayda olsun vesaire. Tamam mı? Ha. Mesela İbni Faris bizim... Ee, büyük lügat alimlerimizden İbn Faris çok meşhurdur tamam mı İbn Faris diyor ki mesela el ha dal bak vahad kelimesi tevhid uhaden alınmış ya bu vahad kelimesi hangi harflerden oluşuyor vav Elha. Vedal. dal el vav ve dal tamam mı? vav ha ve dal harflerinden oluşuyor şimdi bu vav ve ha ve -dar dal harfleri diyor ki İbn Faris bunların bir araya gelişi halini söylüyor diyor ki aslın vahidun. Bir, bir asıldır yedullu alel-infirat. Tek kılmaya delalet eder diyor. Bak tevhid kelimesi anlatırken. Vav, wow, ha, dal harfleri bir asla delalet eder. O asıl da neymiş? El-infirat. Tek kılma. Tamam mı? Tek kılma. Ondan sonra zaten e, işte şiir veriyor. Önemli değil. Ya vahidel urbullezi ma fil enamu lehu naziru vesaire. Bunlar önemli değil. Ala hal tevhid. Arap dili edebiyatında bir şeyi tek kılmak. Tamam mı? bir şeyi tevkkil olmak. Peki ıslahta neyinin manasını ne? ifradullah'i azze ve celle bima yehtassu bihi. Bak özellikle bunu ezberleyeceksin Gökçe. Tamam mı? İfradullah'i azze ve celle bima yehtassu bihi. Allah azze ve celle'yi kendisine has olan şeyde birlemek. Tamam? Peki nedir Allah'a has olan şeyler? İşte rububiyet, uluiyet ve isim sıfat. Allah rububiyet, uluiyet ve isim sıfat bunlar Allah'a hastır. E şimdi bunların e, açılımları, bunların manaları ileride gelecek. Ama tevhid genel olarak bir insan sana dese ki tevhid nedir? Diyeceksin ki İfradullahi azze ve cel bima yaktassu bihi. Ya çeşitli lafızlar kullanmışlar. Bazı aniler demişler İfradullahi bima teferrede bihi ve bima emra en yufrede bihi. Aynı. Hepsinin e, lafızlar farklı, mana aynı. Yani Allah'a kendisini has olan şeyde Allah'ı birlemek. Ha birisi de sana der ki Allah'a has olan şey nedir? O zaman anlatırsın onu ayrı. Tamam mı? O da işte rububiyet, uluhiyet isim sıfat. Burada Allah'ı birlemek. Alakul hal. Durum böyle anlaşıldı mı? Şimdi bak. Dikkat et. İslam'da inanılması gereken den bir tanesinin ismi neydi? Akide. İkincisi ne dedik? Tevhid. İkisinde lugat ve ıslahi manalarını anlattık. Tamam mı? Lugat ve ıslahi manalarını anlattıktan sonra diyoruz ki, peki Akide ile Akide ile tevhid arasında fark var mı? Hayır değil mi? Akide ile tevhid tamam var ben yanlış aldım. Akide ile tevhid arasında fark var mı? Varsa nedir bu fark? Şimdi dikkat edersen inanılması gereken şeyler hakkında alimler hem tevhid ismini vermişler. Tevhid dediğin zaman inanılması gereken şeyler gelir aklına. Bir de akide ismi vermişler. Akide dediğin zaman da inanılması gereken şeyler, dinen inanılması gereken şeyler gelir aklına. Durum böyle olunca alimler yani minbabil ilim diyorlar yani ilim babından tamam mı ortaya dökmek ist istemişler bunları mesela bazıları. Demişler ki tevhid ile akide arasında fark var mı? Varsa nedir bu fark? Bunu anlatmışlar. Tamam Biz diyoruz ki ufak tefek farklar var akideyle ile. Tamam mı? Ufak tefek farklar var. Ee, ancak ee, bu farklar... Ee, Tesiri bir fark değildir. Tamam mı? Mutabakat veya telazum bablarıdır. Lazım baplarındandır. E, ne demek gelecek inşallah. Bak şöyle yapabiliriz. Nedir bu fark? Çok ince ilmi bir nokta var. Şimdi bak bir de bu arasındaki farkı anlatmamız var ya. Anlatmamızın çok güzel e, bir semeresi var. Ne manada? Bu sadece arasındaki farkı anlamakla kalmayacağız. Bir usul öğrenmiş olacağız. Tamam mı? Bir usul öğrenmiş olacağız. Bu usul... E, bu mevzumuz dışındaki bazı mevzularda da işimize yarayacak, semeresi olacak usullerden bir tanesidir. Ve bu mesela e, ilim bablarının çeşitli noktalarında bize yardım olacak usullerden bir tanesidir. Bu farkı anlarsak. Şimdi burası önemli. Akide ile tevhid arasında fark ne? Ne var? Bak şimdi Gökçe. Tevhid. Dedik ki tevhid e dikkat et. Tevhidin ıslahı manası, tabi biz dini olarak, dini terim olarak arasında ne fark var? Onu anlatmaya çalışacağız özellikle. Şimdi dikkat edecek olursak, tevhidin ıslahı manasını yaptığımızda ne dedik? İfradullahi azze ve cell bima yehtassu bihi. Allah azze ve celle'yi kendisine has olan şeylerde birlemek. Şimdi, ne dedim ben demin? Ha, tamam. İkisi arasında fark. Bak dedik ki tevhidin ıslahi manasına dikkat edecek olursak tevhid neydi? Allah Azze ve Celle'yi kendisine has olan şeyde bildirmek. E, e, has olan şeyde birlemek. Dikkat ettiğin zaman tevhid genelde. Bak şimdi tevhid. Neyle alakalı? Isılahı manasına baktığında neyle alakalıymış? Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle alakalı. Tamam mı? Ama akide daha genel. Akide daha genel. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki bak Akideye baktığımız zaman sadece Allah azze ve celle ile alakalı değil. Mesela içine meleklere inanmak geliyor, kitaplara inanmak geliyor. Tamam mı? Kur'an'da bildirilen işte mizan, ahiret günü vesaire tamam mı? Ee, e, geçmiş peygamberlerin kıssaları tamam mı? Vesaire vesaire vesaire. Tamam mı? Bunların hepsi neye giriyor? Akide mustalahının akide çerçevesinin içine dahil bunlar. Akide dediğin zaman bütün bu manalar aklına geliyor. Ama tevhid'i tarif ettiğimizde biz Allah azze ve celle'ye haskıldık o yüzden diyoruz ki bak akide hem Allah azze ve celle ile alakalı mevzuları kapsar hem de Allah azze ve celle'nin zatı dışındaki mevzuları da kapsar çünkü sen akide dediğin zaman Allah hakkında inanılması şeyler inanılması gereken şeyler içinde değil mi meleklere inanma, melekler hakkındaki şeyler içinde kitaplar hakkındaki peygamber hakkındaki şeyler içinde tamam mı o zaman diyoruz ki akide hem Allah azze ve celle hakkındaki ilmi hem de ziyadesini kapsar yani ziyadesinden kasıt Allah Azze ve Celle dışındaki diğer inanılması gereken mevzuları kapsar. Tamam mı? İşte melekler, meleklerin amelleri, resuller, resullerin risaletleri, tamam mı? Semavi kitaplar, ahiret günü, ahiret gününde olacak şeyler, kaza kader, tamam mı? Ondan sonra imamet, ondan sonra sahabe, tamam mı? Ondan sonra hatta Müslümanların diğer fırkalara karşı durulması gereken konum bunlar dahi hepsi ne içine giriyor? Akidenin, tamam mı? Bak buraya kadar anladıktan sonra şimdi çok ince bir nokta söyleyeceğim. Burası çok önemli. Hani dedim ya bir usul vereceğim. O usulü başka yerlerde işine yarayacak. O usulü başka yerlerde kullanabileceksin. O usul şudur bak. Şimdi dedik ya akide ve tevhid. O zaman madem ki tevhid Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı. Akide daha genel. O zaman diyoruz ki tevhid mevzusu akide mevzularından bir cüzdür. Tamam burası çok önemli. Dedik ki tevhid şey akide tevhidten daha genel akide tevhidten genel olduğu an yeni bir mevzu ortaya çıkıyor ne oluyor tersinden bakıyorsun demek ki tevhid mevzusu akide mevzularından bir cüzü içeriyor neden çünkü akide mevzusunun bir sürü cüzü var Allah'a inanmak melekleri inanmak kitaplara inanmak tevhid bu cüzlerden hangisi Allah'a inanmak tamam mı yani Allah Azze ve Celle'nin zatıyla daha çok ne alakalı değil mi yani Allah Azze ve Celle ile daha çok alakalı o zaman diyoruz ki Akidenin bir sürü cüzleri var. Tevhid ne? Bu cüzlerden sadece bir tanesini kapsıyor. Şimdi birazdan gelecek ki bazı alimler gelmiş geçmişte bütün bu İslam'da inanılması gereken her şeyin ortak ismine de tevhid demişler. Halbuki tevhid bütün bu isimleri kapsamıyor. Sadece Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı. Nasıl olur da bazı alimler İslam akidesinin geneline Tevhid ismi demişler ve bu tevhidle bütün genel akideyi kastetmişler. Birazdan gelecek çünkü. Bak şimdi burası çok önemli. Yine o gıcık huylarımdan bir tanesini yapıyorum ve tekrarlıyorum. Diyorum ki bak. Akide. Çok genel bir mevzu. Ve İslam'da inanılması gereken bütün cüzleri içeriyor. Tevhid ise. Akideye göre akidenin sadece bir cüzü olmuş oluyor. O cüzü de hangisi? Allah Azze ve Celle ile alakalı olan cüz. Şimdi o zaman akideye tabir caizse bir kül diyelim, külli bir şey diyelim. Tevhid de bu külden sadece bir cüz. Ama gel gör ki koskoca bu külle yani külliyi bu akideye tutmuşlar. Tevhid demişler yani küçük bir cüz vardı ya. Tevhid demişler ve bu tevhidle bütün akideyi kastetmişler. Yani nasıl cüz zikredilip de küllün ismini vermiş bu alimler. Çünkü sen karşı tarafa tevhid deyip bütün İslam akidesini zikrettiğin zaman karşı tarafın zihninde şöyle bir şey canlanır. E tevhid sadece Allah'a inanmaktı ama akide bütün mevzuları kapsıyor. Nasıl bazı alimler gelmişti bu akideye tevhid demişler ve tevhidle bütün akideyi kastetmişler. Birazdan gelecek mesela İmam Bukhari kitabı tevhid e, kitabı açmış e, sahihinde. Ve içine baktığın zaman sadece Allah Azze ve Celle ile alakalı değil bir sürü mevzuyla alakalı ne yapmış? Hadis zikretmiş ama tevhid kitabı demiş ona. Şimdi Bukhari'nin içinde kitap var. Her kitabın altında başlıkları var. İşte e, namaz kitabı, abdest kitabı, değil mi? Oruç kitabı, haç kitabı, zekat kitabı bile demiş ki tevhid kitabı. Sahih Bukhari'nin içinde. Bak görüyorsun ki İmam Bukhari ne yapmış? Tevhid kitabı demiş ama İmam buhari sadece tevhidten Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle alakalı mevzuları kastetmiyor. Bak hadislerine bir sürü mevzuyu içine almış. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü mevzuyu içine almış ama buna tutmuş İmam Bukharet tevhid ismi vermiş. Ama bu tevhid hani akideden bir cüzdü? Nasıl bu küçük bir cüzle cüzü zikredip de küllün ismini almış içine? Şimdi bak. Çok ince bir nokta var. Ve e, tabiri caizse mükemmel bir cümleyle e, bir tarif yapıyorlar. Bu çok önemli. Şimdi bak. Öncelikle şunu söyleyelim. Bazen bir cüz zikredilir. Yani bir şey, külli bir değer vardır. O değerin bir sürü cüzleri vardır. Tamam mı? O değerin bir sürü neyi vardır? Cüzleri vardır. Ama o cüzlerden bir tanesi Şimdi e, Sosyal yaşantımızdan örnek verelim. Bak şimdi. Tabi bu biraz düşündürür belki. İnce bir nokta olduğu için. Bazen Değerli bir oluşum vardır. Tamam mı? Hayatta değerli bir şey vardır ve o şeyin bir sürü cüzü vardır. Bir sürü parçaları vardır. Tamam mı? Ama gel gör ki bazen o parçaların bir tanesi hayati önem taşır. Veya çok çok önemlidir diğer cüzlere göre. Buna binaen yani o cüzün önemine binaen bazen sadece o cüz, o cüz yükledilip bütün kastedilmiştir. Mesela e, yani aklıma geliyor belki biraz uç bir örnek olur ama e, yanlış bir örnek olduğunu zannetmiyorum. Mesela Anne oğluna der ki, bak şimdi anne oğluna der ki, oğlum bu yemeği sana kendi ellerimle yaptım. Şimdi anne bunu kendi elleriyle mi yapıyor? Yoksa hakikaten annenin bütün zatı bunda bir etken mi? Bu yemeği getirmede bir etken midir? Heh? Etken değil mi? Çünkü e, ha, anne o yemeği nasıl yapacak? Beyni, beyni devreye giriyor o yemeği yaparken. Gözleri devreye giriyor o yemeği yaparken. Değil mi? Gerekirse tadına bakıyor. Değil mi? Dili devreye giriyor o yemeğin güzelleştirirken. Acaba tuzlu mu oldu, tatlım oldu, neyse her neyse. Ayaklarıyla yürüyor mutfak içerisinde. Tamam mı? Düşüncesini kullanıyor. Ve bütün bedeniyle var anne. Yani işte iki eli kopmuş da el kendi kendine bir şeyler yapıyor böyle hareket ediyor. Değil. Anne bir bütünüyle bunu yapmış. Ama anne ne der? Oğlum bu yemeği sana ellerimle yaptım. Yani anne aslında bur burada ne demek istiyor? Yani ben kendim yaptım oğlum sana bunları. Tamam mı? Bu normal bizim sosyal yaşantımızda da kullandığımız cümlelerdendir. Bunda hiçbir sorun yok. Tamam mı? O yüzden bazen bir bütün vardır. Bak şimdi anne bir bütündür vücut olarak. Annede baş vardır, kafa vardır. Değil mi? Ayaklar vardır, vücut vardır vesaire. Kaş var, göz var. Bir sürü e, cüzlerden oluşuyor. Değil mi anne? Ama yemeği yapma olayında yemeği meydana getirme olayında annenin uzuvlarından en etken uzuv hangisi? El. Durum böyle olunca ama bu el bak şimdi. Bu el bu bedene külli olan bu, bu bedene göre nedir? Sadece bir cüzdür. Ama anne cüzü zikrederek kendi zatını kasteder. Anne cüzü zikrederek kendi kastın, zatını kasteder. Neden? Çünkü en önemli e, yemek yapmada en önemli faktör etken uzuvlar arasında eldir. O yüzden bazen el zikret, yani el, anne el zikretmiştir, kül kastetmiştir, beden kastetmiştir. O yüzden e, bu bütün hayat içinde, dinde de böyle, sosyal yaşantımızda da böyle, bazen bir şeyin bir sürü cüzleri vardır. O cüzden en önemli şey bir küllün, bir sürü cüzleri vardır. O cüzler içinde en önemli olan şey zikredilir ve onunla küll kastedilir. Tamam mı? Burayı anladık. Burası çok önemli. O yüzden alimler diyor ki bak, inne tesmiyetel akideti bittevehit. Bu cümle ezberleyeceksin. Bu usul. Çünkü bu cümle sana birçok şeyde, birçok yerde faydalı olacak. Mesela ne bilsesem ne diyor bak şimdi. El, sünnetten de örnek veririz. El haccu arafah. Hac arafattır. E hac sadece Arafat mı? He? Ha? Haccın içinde mine yok mu? Haccın içinde tavaf yok mu? He? Ha? Haccın hac, içinde Sefem, Safa Merve arasında yürümek yok mu? İhram giymek yok mu? Saçları kısaltmak yok mu? Hanımınla ilişkiye girmemek yok mu? Taş atmak e, yok mu? Ama gel gör ki Nebi Sasan diyor ki el-haccu Arafa. Hac Arafattır. İyi o zaman bir insan tek başına sadece Arafa'da çıksın bütün her şeyi iptal etsin. Hac yaptı. Nasıl nebis asın diyor el haccı Çünkü arafat haccın cüzleri arasında en şerefli cüzdür. O yüzden bazen külli bir değerin bir sürü cüzleri vardır. Tamam mı? Külli bir değerin bir sürü cüzleri vardır ama o en önemli cüzün en önemli cüzden şey e, o en önemli cüz zikredilerek kül kastedilmiştir. Başka bir örnek Allah Kur'an'da ne diyor? Sizin başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Peki bir insan herhangi bir Kötülük yaptığı zaman veya herhangi bir fuhuşat işle işlediği zaman veya herhangi bir şey yaptığı zaman kötü bir şey bunu sadece elleme mi yapar? Mesela bir insan diyelim ki ee, bir yerden bir yere gitti zina için mesela örnek zina için bir yerden bir yere gitti. Bu insan ayağıyla gitti ve diyelim ki mesela önemli, mesela kolları da yok bu adamın iki kolu da sakat. Bu adam ayağıyla gitti zinaya. Bu adam bu ayetin dahili içinde midir yoksa bu ayetin dışında mıdır? E birisi dese ki sana olur mu ya Allah Kur'an'da diyor ki sizin başınıza gelen ellerinizle yaptığınız andır. Sen diyeceksin ne? Çünkü aslen bir şey yapmakta en önemli faktör etken nedir? Eldir genel olarak. Daha çok tamam mı? Daha çok eldir. Şimdi oraya girme arası ayrı. Tamam bu ayrı bir bak. isim sıfat kısmına giriyor. Oraya oraya girme. Şimdi bak Allah Azze ve Celle de burada cüz kastetmiştir ama kül. Yani cüz zikretmiştir ama kül kastetmiştir. Ama cüzün ispatıyla beraber. Tamam Yani Allah sizin başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınız lazımdır. Yani sizin başınıza gelen yaptıklarınızdan dolayıdır. Kendi bütününüzle yaptıklarınızdan dolayıdır. Aksa bir insan gözleriyle de kötülük yaparsa bu ayetin dahil içindedir. Değil mi? Diliyle de kötülük yaparsa. Mesela gıybet yaparsa. Değil mi? Bu ayetin veya ayağıyla da bir harama dokunursa. Değil mi? Bu ayetin dahil içindedir. Allah bak cüzü zikretmiş küllük hastetmiş cüzün ispatıyla beraber. Tamam mı? Yani bu dinde de böyle, sosyal yaşantımızda da böyle. Şimdi, bak şimdi. Buraya çok, burayı ettin mi? Bak o zaman ne diyoruz? Tevhid akidenin cüzlerinden bir cüz. Ama tutmuşlar alimler buna, bütün İslam akidesinin ismine tevhid demişler. Neden? Çünkü İslam akidesinin içinde bir sürü cüzler yok mu? Şimdi işte e, e, düğümün atıldığı yer, meselenin çözüldüğü yer. Bu İslam akidesinin içindeki bu cüzlerin en şereflisi hangisi? Tevhid. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle ile alakalı. O zaman İslam akidesindeki cüzlerinin en şereflisi hangisi? Allah Azze ve Celle ile alakalı olan mev mevzular. Durum böyle olunca, durum böyle olunca tevhid akide cüzlerinin en şereflisi olduğu için tevhid, o cüz kastedilmiş, tevhid cüzü zikredilmiş, onunla bütün akide kastedilmiş. Tamam mı? Onunla bütün akide kastedilmiş. O yüzden alimler o cümleyi tamamlamadım. Bu cümleyi ezberleyeceksin. Zaten sen bu sesli şeyi alacaksın yanında. Tamam mı? Ben sana atarım. Evde alırsın o şeyi. Tamam mı? Link olarak. Diyorlar ki bak, inne tesmiyetel akide ti tevhid. Akideyi, e, akideyi tevhid diye isimlendirmek minba bir tesmiyeti şey bir eşrafi eczaihi. Bir şeyi bir şeyi en şerefli cüzüyle isimlendirme babındandır. Bir şeyi en şerefli cüzü ile isimlendirme babındandır. Düşün ki bir külli bir şey var. Onun bir sürü cüzleri var ama bütün cüzleri de şeref. Şerefli bir cüz. Yani içinde şeref bulunan, değer bulunan bir cüz. Bütün. Ama birisi var ki o cüzlerden en değerlisi o. İşte bu bu, bu baptandır. O yüzden en değerli cüz yükredilip o cüzli şeyle bütün kül kastediliyor. Tamam mı? Min babi tesmiyetiş şey bi eşrafi eczaihi. Min bab tesmiyetiş şey bi eşrafi eczaihi. Bir şeyi en şerefli cüzüyle isimlendirme babındandır bu. O yüzden alimler tevhid çok önemli olduğu için, İslam akidesinin en şerefli cüzü olduğu için, bütün bu İslam akidesine tevhid ismini vermişler. Halbuki baktığı zaman tevhid sadece Allah'ı Allah kapsar. Ama buna rağmen bütün inanması gereken şeyin ismine tevhid ismi vermişler. Tamam. Tevhid ismi vermişler. O zaman bak, o zaman diyoruz ki akide, Mevzusu yönünden, mevzu, içerdiği mevzular yönünden tevhidten daha geneldir. Hem tevhidi içerir hem de onun dışındaki şeyleri içerir. Tamam mı? Ama tevhid aksinedir. Sadece Allah Azze ve Celle ile alakalı mevzuslar. Ama buna rağmen bütün akideye tevhid ismi vermişler. Tamam mı? Tevhid zaten akiden en şerefli cüzedir. Şimdi bak. Arasında ince bir fark daha var. Bu da usulü bir fark. Bunu da bir anlatacağım. Bunu da anlattıktan sonra bunu, e, diyeceğim ki kim e, tevhid ismini vermiş alimlerden? akide tevhid ismini vermiş. Tamam. Onları da anlattıktan sonra ders bitecek inşallah. Zaten e, o zamana kadar bir 10 dakika daha sürer. Bir saat olur. Anlaştığımız üzere. Şimdi Şöyle yapalım. Bak şimdi. Delaletü tadammun, delaletül mutabaka ve delaletül iltizam diye 3 kavram var. Tamam mı? Ve bu 3 kavram da ee, İslam'da mukarrar kılınmış ve Kur'an sünnetten alınmış üç kavram. Bu usulü üç kavram. Usuldür. Üç usul vardır. Tamam mı? Şimdi bunlardan bir tanesi bizi şu an ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bu saydığım üç taneden delaletül mutabaka ve delaletü tadammun diye bir kavram vardır. Alimler bunu Kur'an ve sünnetten almış. De İbrahim Aleyhisselam'ın bazı kavillerinden almış, Nebisa'sının bazı sözlerinden almış vesaire. Bu önemli değil. Şimdi nedir delaletül mutabaka ve nedir delaletü iltizam? Tamam mı? Delaletül mutabaka ve delaletül iltizam nedir? Özellikle bunlar isim sıfatta çok işe yarayan kavramlardır. Şimdi delaletül mutabaka ne demek? Delaletül iltizam ne demek? Şimdi bazı kavramlar, bazı lafızlar vardır. Tamam mı? E, mutabakat babındandır. Bazı lafızlar vardır. E, i̇ltizam babındandır. Şimdi önce bunların içeriğini anlatayım. Ondan sonra bu iki ıslaha kullanarak... Akide ile tevhid kelimeleri arasında, tevhid kavramları arasında başka ne fark var onları anlayalım. Bak şimdi. Delaletül mutabaka ne demek? Lafzın delaletül mutabaka. tabii ben biraz avam diliyle anlatıyorum tamam mı? Yoksa bunlar ilmi ıslahlarla anlatmayayım. Şimdi bunların lügat ıslahı manazlarına girmiyorum. Mevzumuzun dışında ekstra bir fayda yok. Onlar ayrı sen uçma şimdi tamam mı? Heh. Şimdi. Delaletül mutabaka ne demek? Lafzın bütün... Lafzın içerdiği bütün manalarına delalet etmesine delalet mutabaka denir. Ha? Lafzın bütün manasına delalet etmesine delalet mutabaka denir. Mesela ne gibi? Bak şimdi. Buraya bak. Şimdi mesela bir lafız söyleyeceğiz. O lafızın içinde bir sürü cüzler var ama o lafız tek başına bütün cüzleri içeriyor. Buna delalet mutabaka denir. Tamam mı? Ne demek bu? Mesela şimdi ev kelimesini düşün. Ev nelerden oluşur? Mesela işte ee, kapıdan, pencereden, değil mi? Müstakilse işte çatıdan, değil mi? İşte temelden. Değil mi? Vesaire bir sürü cüzleri var. Odalar odalardan, odalar arasındaki duvarlardan ha? Tuvalet, banyo vesaire. Şimdi bir sürü cüzleri var. Şimdi ev kelimesi dediğin zaman bütün bunların bunları içeriyor mu? Yani sen evi tarif edip desen ki mesela hiç ev kelimesini zikretmeden desen ki bir şey var işte banyodan şuradan buradan bütün yüzlerini saydın bir mana ifade edersin değil mi? Ama sadece ev desen bütün bu manaları içerir mi? Bütün bu manaları içerir. Tamam mı? O zaman ev kelimesinin bütün manalarını içermesine delaletül mutabaka denir. Delaletül mutabaka denir. Tamam mı? Bunu anladık. O zaman delaletül mutabaka nedir? Neymiş? lafsın bütün manalarına... Tabii ıstılah da bunu kullanmış alimler. Mantık ıslahlarında, ilmi ıslahlarda Alimlerimiz bunu kullanmış İbni Teymiye vesaire diğerleri mesela. Kullanmışlar işte. Ee, Delaletul lafsi e, ala kamili manah diye ıslahlandırmışlar. Önemli şimdi oralara girmiyoruz. Ama bunun ammicesi, ya ammicesi demeyeyim yani avam diliyle daha böyle kolaylaştırılmış diliyle. Bir lafsın, lafsın kendi içindeki bütün manalarına delalet etmesi. Tamam mı? Ev diyorsun, e, ev dediğin zaman işte bu demin saydığımız cüzleri var ya, oda vesaire, duvar, temeli vesaire, camlar hepsi bunun içine giriyor. İşte buna delaletül mutabaka denir. Tamamıyla mutabık. Hani diyoruz ya mutabık olduk mu? Evet, mutabık olduk. Yani yüzde yüz. Türkçe'ye de aslında bunu biraz kullanıyoruz. Mutabık olmak. Yani bir şeyi yüzde yüz halletmek gibi. İşte evde, evde dediğin zaman içindeki bütün cüzler yüzde yüz kendisine dahil oluyor. Buna delaletül mutabaka denir. Bir de delaletül iltizam var. Tamam mı? Delaletül tadamın bizim konumuzla alakalı değil şu an oysam sıfat onu laçaz. Kavaydir musla yoktuyoruz. o işlenecek. Tamam mı? Kavaydir yeri geldiğinde o işlenecek o önemli çünkü. Hepsi Kur'an-Sünnetten alınmış tek tek. Hepsine hem de hepsine abartmıyorum bak mübalağa söylemiyorum. Hepsine yüzlerce nas var. Delaletu Tadam'ın mutabaka ve iltizamı yüzlerce nas var. Hatta mübalağa etmiyorum binlerce nas var. Binlerce nas bulur. Her birine biner tane nas bulursun arasın Kur'an. O kadar çok. Bu laflara delalet eden şey. Tamam mı? En basitinden Allah dediğin zaman Allah'ın fiilleri bunun içine dahil mi? Eli bunun içine dahil mi bu lafsa? Allah'ın gözü dahil mi bu lafsa? Dahil bak. Buna delaletül mutabaka denir. Buna zaten e, yani Allah'ın mükellef kıldığı işte buluva ermemiş çocuklar veya mecnunlardan başka zaten bunu inkar etmez. Bu zaten icma edilmiş. Delaletül mutabaka bu demek. Lafzın bütün manalarını içermesi. Yine delaletül iltizam var. Bu da delalet iltizama akıllı olan bir insan muhalefet etmez. delalet iltizam da ne? Bir şeyin bir şeyi gerektirmesi. Bir şeyin bir şeyi gerektirmesi. Mesela e, ne gibi? Diyorsun ki mesela e, nasıl örnek verebiliriz buna? Mesela e, diyelim ki öğle ezanı vaktindeyiz. Ezan sesi duyuyoruz camiden, minaresinden geliyor. Bu neyi gerektirir? O anda orada birisinin canlı olduğunu gerektirir. Hiç görmesen bile. Veya canlı birisinin o ezanı okuduğunu yani belki ölmüş banttan veriyorlar. O ayrı şey, mevzumuz o değil. Tamam mı? Aslı konuşuyoruz. Minareden sesi duymanın orada canlı birisinin olduğunu gerektirir. Delalet-ül İltizam da bu demek. Tamam mı? Mesela bu Kur'an'da mevcuttur. Mesela e, ne diyor mesela İbrahim Aleyhisselam babasına? Niçin duymayan ve işitmeyen birisine ibadet ediyorsun? Yani ne demek? Demek ki ilah olan duyan ve işten olması lazımmış İbrahim Aleyhisselam'ın akidesinde. Bak buna delaletül iltizam denir. Yani lazım gelmesi. Bir şey varsa bu da olmak zorunda. Delaletül iltizam bu demek. Tamam mı? De ee, delaletül lafsi, ala mana gibi tabirler kullanır mesela el-i Tamam bak bu da Kur'an'dan alınmış mesela. Şimdi bu iki lafzı anladık değil mi? Delaletül mutabaka ne demek? Delaletül iltizam ne demek? Şimdi diyoruz ki, şimdi dikkat et burada. Bak dikkat et burada. Akide ve tevhid arasındaki fark. Delâletül iltizam ve delâletül mutabaka ile birleştirdiğin zaman şöyle bir tabir yapabilirsin. Diyorsun ki bak şimdi. Akidenin içinde ne var? Allah'a inanmak, meleklere inanmak, peygambere inanmak, resullere inanmak, değil mi? Ahiret gününe inanmak, kabir azabına inanmak vesaire bir sürü. Şimdi bunların içinde Allah'a da inanmak var mı? Var. Yani tevhid. Tevhid de bu akidenin içinde. O zaman diyoruz ki akide tevhidi ne olarak kapsar? Delâletül mutabaka olarak kapsar. Çünkü akideni dediğin zaman içinde ne? İçerdiği bütün cüzler dahildir. O zaman akidenin tevhidi kapsaması delaletül mutabaka ol olaraktır. Bak şimdi. Akidenin tevhidle bağlantısı delaletül mutabaka olarak bağlantısıdır. Delaletül mutabaka nedir? Bir lafı söyleyip içinde bütün laf e, manalarının otomatik olarak, bütün cüzlerinin otomatik olarak girmesi. Tamam mı? Peki, tevhidin akideyle alakası bu delaletlerden hangisidir? Delaletül iltizam. Yani sen Allah'a inanıyorsan, meleklerine de, kitaplarına da, resullerine de, yani, değil mi? İnanman lazımdır sana. Aksi halde Allah'a inanmış olmazsın. Lazımdır. Allah'a yani zat olarak belki inandın sen ama Allah'ın kabul ettiği şekilde inanmış olmazsın. İşte bu da Delaletül iltizam. Bak şimdi ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Şimdi cehmiye fırkası geçmiş tarihte. Kısaca gireyim ki anlaşılsın diye. Diyor ki Allah görmez, işitmez, duymaz tamam mı? Bir ilahta bu olmaz diyorlar. E şimdi diyoruz ki bu peygamberlerin akidesi sizin akide gibi mi? Diyorlar evet. E bu batıl. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ey baba niçin sen görmeyen ve duymayan birisine ibaret ediyorsun? Demek ki ilah olan gören, yani ilah olan birisi gören ve işten olmak zorundaymış İbrahim Aleyhisselam'ın dünyasında. Tamam mı? He. İşte buna delaletil iltizam diyoruz. Yani bir şey buysa bu bu bu olmak zorunda. Ha, i̇şte akidenin tevhidle bağlantısı, akidenin tevhidle bağlantısı delaletül mutabaka. Tevhidin akideyle bağlantısı, tersten bakıldığı zaman delaletül iltizam. Yani ne? Sen Allah'ı tevhid ediyorsan meleklerine de inanmak zorundasın. Bu sana lazımdır. İltizam olarak lazımdır. Meleklerine de inanmak zorundasın, kitaplarına da inanmak zorundasın. Aksi halde Allah'a hakkıyla gerçek manada inanmamış olursun. Çünkü Allah'ı yalanlamış olursun. Anladın mı? Tamam mı? Allah'a iman, Allah'a tevhidin batıl olur seni. O zaman diyoruz ki, farklardan bir tanesini saydık. İşte akidenin tevhidten umum olması vesaire. Farklardan, diğeri de daha başka bir bakış açısıyla. Ortada delaletül mutabaka, delaletül iltizam diye kavramlar var. Bu kavramlar daha çok mantıki kavramlardır. Ama her mantıki kavramların hepsini zaten atılmamıştır. Ehli sünnet hiçbir zaman atmamıştır. Tamam mı? Çünkü biz mantıksız insanlar değiliz. Yani ehli sünnet e, hiçbir zaman aklı çöpe atmamıştır. Sadece ne yapmamıştır? Aklı naslın önüne geçirmemiştir ve akıldaki şer'i, Allah'ın kabul ettiği akıl akli mevzuları Kur'an ve sünnetten istinlal ederek kalmışlardır. Aha bu delalet mutabaka iltizam da bu baştan. Bir de delaleti tadan bunu var, o da ayrı bir bab şimdi. Oraya girmeye gerek yok. Tamam? Durum böyle olunca o zaman diyoruz ki akideyi tevhid, akideyi tevhid altına alma babından mutabaka olayı vardır. Tevhidi, tevhidin akideden, tevhitten akideye dönüşte iltizam olayı vardır. Tamam mı? Şimdi burayı da anladıktan sonra. Yani Allah'a e, imanın gereği meleklerine de imandır. Lazımı meleklerine de imandır. Kitaplarına da imandır vesaire. Şimdi peki hangi alimler bizim geçmişte hangi alimlerimiz, hangi selef alimlerimiz bu akideye tevhid ismi vermişler ve bu cüz olan bu tevhidle bütün akideyi kastetmişler. Mesela bunların en başlarında gelen e, işte İmam Buhari, Muhammed bin İsmail, Al-Buhari, İmam Al-Buhari, tamam? İmam Al-Buhari. Mesela ne yapmış İmam Buhari? Sahihi sahih var değil mi İmam Buharinin? Sahih dışında kitapları var, Edebil Mufrad, Tarikhul Kebir vesaire. Ama sahihinde ne yapmıştır hadisleri? Kitap, kitap, kitap almıştır ve kitabın içinde bab başlıklar atmıştır. Mesela demiştir ki. E, Kitab-ı vahri, vahiy kitabı. Kitab-ı ilim, ilim kitabı. Kitab-ı taharet, taharet kitabı. Kitab-ı salat, e, namaz kitabı. Oruç kitabı, haç kitabı, zekat kitabı, cihat kitabı. Anlatabiliyor mı? Vesaire böyle böyle böyle kitaplara bölmüştü. Bu kitaplardan bir tanesinin ne içeride? Tevhid kitabı. Peki, tevhid kitabının içindeki hadislere baktığın zaman sadece Allah azze ve celle ile mi alakalı yoksa diğer inanılması gereken şeylerle de alakalı mı? Diğer inanılması gereken şeyler de var içinde. Ama bütün bunların ismine ne vermiş? Tevhid ismini vermiş. Bak demek selef âlimlerimiz bunu ee, kullanmışlar. İmam Bukhari kaçta vefat ediyor? 256. Tamam mı? İmam Bukhari rahim 256. Yine e, Ebul, ah, e, Ebul Abbas, Ahmed İbni Ömer İbni Surecil Bagdadi selef alimlerimizden 306'da vefat ediyor. E, o da e, işte akideyle alakalı bir kitap yazıyor. Bak akideyle alakalı. Ha. İçinde akidevi mevzular, bir, bir sürü akidevi mevzular var. Tamam mı? Bunların ortak ismine şu ismini veriyor kitabın ismini. kitab Tevhid ismini veriyor. Kitabı Tevhid ismini veriyor. Yine ee, e, İshak İbni Hüzeyme. İbni Hüzeyme marif, en marif alimlerimizden. en nisayburidir kendisi. 311'de vefat ediyor kendisi. Mesela ne yapıyor? Mesela ile alakalı bir sürü e, başlıkları atıyor, hadisler falan altında zikrediyor. E, e, i̇smini ne veriyor mesela? Kitabı Tevhid ve isbatu sifatirrabbi Azze ve Celle. kitab Tevhid ismini veriyor. Bak Akide'yi topladığı hadislerin yani o hadislerin toplandığı o kitaba ne ismi veriyor? Kitabu Tevhid. Tevhid diye diyor Akide'yi de. Görüyor musun? Yine ondan sonra İbn-i Mende, İshak İbn-i Mende en meşhur alimlerimizden 395'te vefat ediyor. O da ne yapıyor? Ee, yine başlıkları veriyor, hadisler vesaire akideyle ile alakalı bir sürü hadisler zikrediyor. Kitabının ismine ne veriyor? Kitabu Tevhid. Ve ma'rifetu esmâ illâhi azze ve cel ve sifâtihi alel ittifâkı ve teferrüt. Yine Kitabu Tevhid ismini veriyor. Mesela dersin ki şu hadis İbn-i tevhidinde geçer. Mesela dersin ki şu hadis işte i̇bn Huzeymenin tevhidindedir vesaire. Halbuki sadece Allah Azze ve Celle'nin zatıyla değil bir sürü akide ve mevzuluğu içinde içeren şeylerden bir tanesidir. Tamam Yine sonradan mutahhir selef alemlerimizden. daha sonradan gelenler mesela. Muhammed bin Abdülhab. Ne yapıyor mesela? E, Kitabı ı Tevhid adında kitap yazıyor. Bir sürü akide ile alakalı hadisler içinde mevcut. Tamam mı? Şimdi burada inşallah duruyoruz. Önümüzdeki hafta, derste inşallah. Ne yapacağız? Daha bu akide, yani inanılması gereken şeylere akide ismini verdiler. Başka? Tevil ismini verdiler. Ve başka ne isim verdiler? Onları da sayacağız. Ve neden o isimleri verdiler? Onları da sayacağız. Tamam mı? Hezaballahu sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi ve